Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.00 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugünden sonra programımızda yeni bir ekleme yapacağız. Her ayın sonunda Ümit Altaş, Avukat Ümit Altaş arkadaşımızla programın girişinde Geçtiğimiz bir ay için önemli hukuk olaylarının başlıklarını ve kısa bilgilendirmesini Ümit Altaş arkadaşımız yapacak. Elbette onunla ayrıntılı konular da konuşacağız ama bundan sonra her ayın sonunda Ümit'le 20 dakikalık bir programımız var. İzleyicilerimize o ayın geçtiğimiz ayın hukuk gündemini aktarmak için. Ümit Altaş arkadaşımız daha evvel bizim programlarımıza katıldı. Kendisi hukuk politiğin yayın yönetmeni ve ben hukuk politiği bizim programımızın Hukuk Güvenliği Programı'nın kardeş programı olarak e, veya da yayını olarak görüyorum. Ümit'cim tekrar hoş geldin. Aynur Hanım hoş merhaba. Merhabalar. Kardeş kabulünüz için şimdiden teşekkür ederim. Ee, ama kısa ee, zamanda da umarım programda artık hani öyle bir iddiamız vardı koltuğu ele geçirmek gibi. İşte ben de, kardeş, <gülüyor> ben de kardeş diyorum ki böyle bir niyetiniz olmasın diye ama tabii insanoğlu belli olmaz. <gülüyor> ben o zaman olmaz. hızlıca... <gülüyor> Hızlıca evet. başlayayım nasıl, isterseniz. Nasıl, nasıl bir e, sunum düşünüyorsunuz? Önce onu anlatalım her e, ayın sonunda. E, şimdi her ayın sonunda e, özellikle hukuk alanında e, neler konuşuldu? E, mecliste bekleyen tasarılar, e, resmi gazetede kabul edilen e, kanunlar, genelgeler ve kararlar ve aynı zamanda Öyle. dünya gündeminde e, hukuk alanında öne çıkan başlıklar. Ee, yani anlayacağınız e, işimiz bayağı zor. E, çünkü e, Ekim ayını toparlarken gördük ki özellikle Türkiye'de neredeyse her, her gün e, hukuk e, alanı ilgilendirecek bir konu var. Onun için hemen e, izninizde e, hızlıca gireyim. Bundan sonraki e, her ayın sonunda da o ayın e, başlıklarını kısaca derleyip toparlamaya e, çalışacağım. E, bu biraz da... E, Özellikle gün içerisinde bazen gözden kaçırdığımız, bu kadar yoğun gündem arasında atladığımız diğer başlıkları da belki e, yeniden e, görebilme ve duyabilme şansı verir diye umuyorum. Ne dersiniz? Başlayayım mı? Teşekkür ederiz. Evet, buyurun. Sözünüzü kesmemeye çalışacağım ben. Dolayısıyla <gülüyor> programınızı, programınızı <gülüyor> zamanında bitirmeniz için elimden gelen çabayı sarf edeceğim. <gülüyor> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de aynı e, çabayla e, başlıyorum. E, özellikle e, hepimizin hatırlayacağı gibi e, çok uzun bir zaman dilimi olmadı. Ekim ayının ilk haftasına dönelim hemen. E, hızlı bir giriş yaptık. E, Kars Belediyesi eş başkanları, meclis üyeleri ve HDP eski MHK üyelerinin gözaltına alınması ve tutuklanması e, haberiyle başladık Ekim ayına. E, Orada özellikle Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in daha önce beraat ettiği bir suçdan yeniden bir suçlamayla yeniden tutuklanması tartışma konusu oldu. Bir diğer tarafta ise yine hemen Ekim'in ilk haftasında geniş bir kitle ilgilendiren sosyal sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi. Hatırlayacaksınız bir Ekim itibariyle. Facebook, YouTube, Twitter, Spotify, WhatsApp gibi sosyal ağ sağlayıcılarının artık Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirildi. Peki bulundurmazsa ne olacak? Ee, para cezalarıyla başlayan yani 10 milyon gibi yüksek bir para cezasıyla başlayan e, bu durum e, daha sonra artan para cezalarına ve en sonunda da bant daraltma yani erişim yavaşlatma e, cezasına kadar gidebilecek. E, buradaki temel tartışma konusu temsilci atamasının özellikle bu sosyal ağ sağlayıcıları üzerinde içerik çıkarma yani ifade özgürlüğü açısında ciddi sorunlara sebebiyet vereceği bu konuyu Kasım ayında da yakından takip etmeye e, devam edeceğiz. E, Ekim ayına e, yine hukuk gündemindeki en önemli tartışmalardan bir tanesi. E, bu Ekim ayına yayılan bir tartışmaydı. Van'ın Çatak ilçesinde askerler tarafından gözaltına alınıp ve helikopterden atıldığı iddia edilen iki vatandaşa ilişkin olaydı. Bu vatandaşlardan bir tanesi öldü, diğeri ise taburcu edildi fakat e, yaşananları hatırlamıyor. E, valilik e, dur ihtarına uymadı, kaçtılar, kayalık alanda düştüler şeklinde bir açıklamada bulundu. Ee, Van Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ile ilgili gizlilik ve yayın yasağı kararı aldı. Ee, haberi e, yapan ve kamuoyuna duyuran Mezopotamya Haber Ajansı ve Jinli bağlı 4 gazeteci gözaltına alındı ve tutuklandı. Buradaki suçlama da e, ilginçti. Suçlama gerekçesi devlet aleyhine toplumsal olayları haber yapmak. Bir diğer e, konu e, hukuk gündeminde yer alan Ekim ayında e, özellikle yürütme ve yargı arasındaki ilişkinin artık çok açık bir şekilde çok birlikte gittiği e, ve yürütmenin yargı üzerindeki etkisinin net bir şekilde göstermesi açısından önemliydi. Cumhurbaşkanı avukatı darbe sonrası müebbete çarptırılan askeri öğrencilerin e, dosyalarını tetkik için istedi. Bu bir anda e, özellikle e, askeri öğrencilerin yakınları arasında bir umut ışığına sebep olduğu haberleri yayıldı. Çünkü dosya şu anda Yargıtay'da. 2016'dan yana cezaevindeler askeri öğrenciler. E, acaba Cumhurbaşkanı e, müdahale edip e, istinafta dosyanın e, olumlu bir şekilde sonuçlanma ihtimali çıkacak mı şeklinde tartışmalara tartık ettik. E, yine sizin de Ekim ayındaki programlarınızda detaylarıyla tartıştığınızda konuştuğunuz Osman Kavala için yeni iddianame hazırlanma e, konusu gündemdeydi Ekim ayında. E, yine siyasi casus suçlandı yeni bir iddianameyle e, karşı karşıya kaldık e, konuyu ayrıntılı bir şekilde hukuk güvenliğinin daha önceki programlarda tartışıldığı için e, bunun hemen hızlıca geçiyorum ayrıntıları zannedersem dinleyiciler yine e, podcast hukuk güvenliği podcastinde dinleyebilirler e, 12 10 Ekim 2015 10:04 Türkiye yakın tarihin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi Ankara katliama onun yıl dönümüydü, aradan 5 yıl geçti. Tüm Türkiye'de 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. E, avukatlar yine basın açıklamalarıyla taleplerini yenilediler. İhmali olan devlet görevlilerinin yargılanması taleplerini dile getirdiler. E, kısa bir hatırlatma, 36 kişi yargılanıyor, 9 sanık müebbete çar çarptırıldı. Dosya istinafta, firare sanıklarla ilgili yargılama ise devam ediyoruz. Ee, yine e, Hukuk Güvenliği Ekim ayındaki programlarında da tartıştı e, Anayasa mahkem iktidarın Anayasa Mahkemesi tartışması konusu Türkiye gündemine damga vurduğu gündemine ışıklar e, yanıyor polemiğiyle devam eden e, tartışma Elis Perberoğlu kararı daha önceki yine karayollarındaki toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin erte e, yasaklanmasının hak ihlali olduğuna dair. Kararlarla beraber iyice gündemi taşındı. Burada iki nokta dikkat çekti. İki tespit vardı. Bu rahatsızlığın, iktidarın özellikle Yüce Divan yargılaması ve bireysel başvuru konusunda AYM yetkilerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki taleplerine doğru evrileceğine dair tartışmalarda haberlerde dikkat çeken noktalardan biriydi. Kadır Şeker davası... Hatırlayacaksınız Konya'da bir kadının sevgilisinin şiddetinden korumak isterken Kadır Şeker kadının sevgilisinin ölümüne sebep olmuştu. Hakkında kasten adam öldürmekten dava açıldı. Davada karar verildi ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukatların meşru müdafaa savunması dikkate alınmadı. Özellikle kadın örgütleri tepkilerini dile getirdiler bu konunun. Artık bu tip olaylarla karşılaşan kişilerin olaylara müdahale etmemesi konusunda olumsuz etki yaratacağının altını çizdiler. Çoklu baro düzenlemesine ilişkin protestolar, baro genel kurulları, bunların genelgeyle ertelenmesi meselesi Ekim ayında en çok tartışılan konulardan birisi oldu. E, hatırlayacaksınız, e, bu genelge kararını baro başkanları yaptıkları basın açıklamalarıyla protesto ettiler. E, dava açıldı, davalardan yürütme durdurma kararları alındı. E, fakat buna rağmen Yüksek Seçim Kurulu e, e, genelgeyi gerekçe göstererek e, ilgili hakimleri göndermedi ve genel kurullar seçimler yapılamadı. Ee, İçişleri Bilmiyorum. Bakanlığı genelgesi değil mi? Evet, evet. Iç İçişleri bakanlığı, Bakanlığı'nın bu şeyle ilgili e, Bilim Kurulunun e, bir e, tespitine dayanaraktan herhalde. Bu evet, evet. Şey. evet. Yine okut güvenliği yürütme, yürütmeyi durdurma kararları da İstanbul'da, e, Ankara'da, İzmir'de değil sanıyorum bir, bir tek Muğla'da bir yürütmeyi durdurma kararı hatırlıyorum. Evet, değil. Evet. o yürütmeyi durdurma ama e, konuya ilişkin yine bir teyit etmek gerekir ama konuya ilişkin olarak yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen de İzmir Barosu'dan sonra bir konuyla ilişkin basın açıklaması ya hatta aslında genel kurulun basın açıklamasından ziyade genel kurulunu topladı. Orada da İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in özellikle öne çıkan, ıı, açıklamasının öne çıkan ifade ise hukukun çivisinin çıktığına dair olan ifadeydi. Ee, İBB Şehir Tiyatrosu'nda Kürtçe sahnelenecek Dario Fon'un Plaksonlar, Barozanlar ve Bırtlar adlı oyunu kamu düzenini bozulabileceği gerekçesiyle yasaklandı. Kararı veren Gazi Osman Paşa bu bu da e, hukuk gündeminde yer alan e, tartışmalardan bir tanesiydi. Uzman çavuş Osman Orhan e, hatırlanacak e, 18 yaşındaki İpek Ere, nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyordu. İlk kez mahkeme karşısına çıktı. Ekim ayında Sihir birinci ağır ceza mahkemesinde dosya görülüyor. E, tutuksuz yargılanıyor. Sekbis'te e, bağlandı. E, mahkemeye gelmedi ve susma hakkını kullandı. E, beş yıl e, geçti e, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi e, bu cinayetin yargılanmasına başlandı. E, yine burada da sanıklar e, getirilmedi. Tartışmalara konu oldu. Sekbis'te bağlantılar. E, bir diğer tartışma konusu ise üç polis yani Diyarbakır Barosu Londra'da merkezi bir bilirkişi raporu hazırlattı ve üç kişinin tespitini yaptırmıştı. Ee, üç kişi olarak e, sanık olarak yargılanan polislerin yanında bir de sokağa giren firari sanık olan kişi aynı dosyada e, yargılanması avukatlar tarafından, Diyarbakır Barosu Başkanı tarafından e, itiraz edilen ve eleştiri konusu oldu. Özellikle bu konunun birlikte yargılamada kafa karışıklığı yaratacağı ifade edildi bu konudaki taleplerde. E, yerinde bulunmadı mahkeme tarafında. E, son olarak yine bu başlık altında Mustafa Kabakçıoğlu hatırlayacaksınız Gümüşhane cezaevinde plastik sandalye üzerindeki o fotoğrafı e, cezaevinde hayatını kaybetti. Plastik sandalye üzerinde. E, bu yeniden hasta maktusları ağır hastaları ve bunlara ilişkin hak ihlallerinin cezaevlerinde gündeme getirdi. İhadenin verilerine göre ee, en az 1.605 kişiyi cezaevlerinde ağır hasta var. Ee, hızlıca meclis gündemindeki tasarları geçersek, e, bu önümüzdeki ay içerisinde kanunlaşacak veya bugün bile kanunlaşmış olabilir e, birkaçı. Ee, i̇lki gıda, tarım ve orman alanında bazı düzenlemeler yapılması hakkında kanun teklifi var. Komisyonlardan geçti, genel kurularına geldi. Burada Gıda Bilim Kurulu oluşturuluyor. Bu kurulun onaylamadığı açıklamalar gerçeğe aykırı kabul edilecek. STK'lar ve meslek odaları hekimlerin açıklamalarının sansüre uğrayacağı endişesine e, hakim e, ve bu konuda da e, konu açıklamaları açıklamalarını okuduk e, Ekim ayı içerisinde. Bütçe değişikliklerini içeren yeni bir kanun teklifi var. E, bu kanun teklifinin Tartışma başlığı ise bakanlık ve kurumluk bütçelerinin artık ayrıntılarına ulaşılamayacak ve sadece toplam bütçe görülebilecek. E, bu da şu anda meclis gündeminde. Diğer bir meclis gündeminde olan tartışma konusu teklif, maden yasası. E, Bildiğimiz gibi bu e, teklifle maden ruhsatlarında bürokratik engeller kaldırılıyor. ...maden şirketlerine e, çalışma için kolaylıklar getiriliyor. E, diğer e, yine bekleyen bir teklif ve yakın zamanda yasalaşacak olan... ...gazetecilere yıpranma payı hakkına kavuşabilme imkanını doğuran e, yasa teklifi... ...torba yasa içerisinde yer alıyor. Fakat burada tartışma konusu bildiğiniz gibi... E, ...anayasa mahkemesi 2013'te iptal etmişti basın kartına sahip sadece gazetecilerin e, yıpranma payından yani fiili hizmet zamından yani erken emeklilik e, imkanından faydalanabilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu tespit etmişti ve bu hükmün yayın tarihinden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Şimdi bu hüküm 14 Kasım'da sona eriyor e, fakat yeni yasa tasarısında yine basın kartı düzenlemesi var. E, Burada basın kartının Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı tarafından verilmesi e, tartışmalara konu açılıyor. E, STK'ların temel talebi eğer basın kartına bağlanacaksa bunun Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve diğer ilgili sivil toplum, gazetecilerin sivil toplum kurumları tarafından verilmesi. Dünya gündemine çok hızlı bakalım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye ile ilgili karar aldı. Önemli bir karar. Türkiye'de siyasi muhalefet ve karşıt görüşü yurttaşlar ve sivil topluma baskılar başka bir raporu kabul etti. Bu raporda kayyumlara, avukatlar üzerinde ve diğer e, sivil toplum kurumu üzerindeki baskılara yer verildi ve Türkiye'ye demokratik ilkeleri ihlal eden uygulamalara ve baskılara son verme çağrısı yapıldı. Uzun süredir e, tartışılan ve beklenen fakat seçim sonrasında ataması yapılır e, şeklinde ifade edilen atama bugün geldi. Donald Trump e, yüksek mahkeme üyeliğine aday gösterdi. yargıç Amy Coney Barrett, e, demokratların itirazlarına rağmen senatoda yapılan oylama sonucunda onaylandı ve Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin etti. Artık mahkemenin dokuz üyesinden biri. Ee, Şili'de diktatör Agosto Pinochet döneminden kalan e, anayasanın yeniden yazılımla ilişkin yapılan referandumda çoğunluk anayasanın yeniden yazılmasını istedi. Hatırlarsanız 2019'da başlayan protesto olan temel talebi yeni bir anayasaydı. İlginç e, bir başlık e, anayasa kurumuna bulunacak kişilerin gelecek yıl 11 Nisan'da halk tarafından seçilmesi planlanıyor. E, bir diğer e, konu ise... Yine bu COVID mücadelesi kapsamında Fransa'dan geldi. Fransa'da polis salgınla mücadele yönetimine dair soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı Oliveira Vera'nın e, ve diğer üst düzey hükümet ve sağlık yetkililerinin evlerine baskınlar düzenledi. Buradaki ihmalleri e, soruşturma konusu. Son başlık dünya gündeminde ise Me Too hareketine adanan ee, İtalyan sanatçı Luciano Garbati tarafından yapılıp York Ceza Mahkemesi önüne yerleştirilen Medusa heykeliydi. Ee, buna ilişkin hukuk gündeminde bir tartışma yürüdü Ekim ayında. Ee, İtalyan sanatçı Luciano Garbati e, heykeliyle asıl mağduru katlederek bunu zafer sunma gayretinin antitezini yaratmaya çalıştım şeklinde ifadede bulundu. Burada Medusa'yı trajik bir kurbandan, adalet peşindeki savaşçıya çeviren bir çalışmaya e, tanıklık ettik. E, hızlıca resmi gazeteye geçersek gündeminde, e, Muğla'da 32 bölgeye geotermal santral verileceğine dair karar resmi gazetede yayınlandı. E, diğer bir resmi gazete gündeminde, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin Twitter hesabından ee, güvende değiliz devlet e, işkencesini korumak konusundaki kararlarını açıkça ortaya koydu ve bunu yasalarla da resimleşti şeklinde duyurduğu terörle mücadelede görev alan personeli bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve konuşturmalarda müdafi olarak belirlediği avukatların ücretinin ödenmesine ilişkin yönetmelikti. Ee, bu yönetmelik uyarınca terörle mücadele kapsamında yer alan personeller sanık olarak yargılandığı davalarda 3 avukat tutabilecek ve 3 avukatın e, hizmet bedeli de ilgili idare tarafından, bakanlık tarafından karşılanacak. E, Mülkü amirleri, kaymakamlar, valiler de e, aynı şekilde bu yasa kapsamına dahil edildi. E, diğer gözden kaçan bir değişiklik, önemli bir değişiklik, Eğitim Bakanlığı kurum açma ve kapatma ve at verme yönetmeliğindeki değişiklikti. Bu yönetmelikle ilkokul, ortaokul ve imam hatip açılabilmesi için aranan derslik ve öğrenci yeterlik sayıları yeniden düzenlendi. Öne çıkan başlık ise imam hatip açılabilmesi için en az 8 derslik kurumlu zorunluluğu kaldırıldı. Mali, Orta Afrika, Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi için Cumhurbaşkanı'na verilen yetki 30-10-2020'den itibaren bir yıl uzatıldı. Yine yakından e, kamuoyunun bildiği HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Hatırlarsak Tuna Çelik, e, Tuma Çelik HDP'den istifa etmişti. Cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla hakkında fezlekin düzenlenmişti. Bir grev yasağı geldi resmi gazete. Yine Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye Şişe cam Fabrikaları AŞ'ye ait Mersin ve Adana tuz işletmelerinde petrol işin aldığı grev kararı ve gene, grev kararı genel sağlığı ve milli güvenliği bozacağı gerekçesiyle 60 gün süreyle yayınlandı. E, manşetlere ödül gibi atılan manşetleriyle e, yansıyan Cumhurbaşkanı atama kararı resmi gazetede de Ekim ayında yayınlandı. Ee, yakından e, kamuoyunu tanıdığı e, ve bir hafta önce yayınlanan e, şey, Hasan Yılmaz e, Kavala İddiarnamesi'ni birkaç gün e, önce hazırlayıp daha sonra da Adalet Bakanı yardımcısı olarak e, bu kadarnameyle atandı. E, yine Yayınlanan genelge ile resmi ve özel okul bünyesinde faaliyet gösteren kantinlerde, yemekhanelerde, çayucar gibi gıda işletmelerinde öğrenciye satılacak olan hazır ambalajlı gıdalar için bakanlıktan okul gıda sona alınması zorunlu getirildi. Son üç başlıklığı toparlıyorum. Cumhuriyetin 100. yıl kutlaması ilgili cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Tüm kutlamaların cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı tarafından planlanıp yürütüleceği. Belirtildi. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin e, yine gündemine kısaca bakarsak, e, Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde ise e, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili'nin 7.242 sayılı ceza ve güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun iptaline dair başvurusu kararı yayınlandı Ekim ayında ve oy çokluğuyla reddetti. E, hatırlayalım kamuoyunda af yasası olarak biliniyor e, bu tas kanun. Ee, bu kanunda 90 bin hükümlü COVID gerekçesiyle de tahliyesinin yola açıldı ama aynı risk altında olan e, terörle mücadele kapsamında Mit kanunu devletin güvenliğine karşı suçlardan hüküm giyenler indirim kapsamı dışında bırakılmıştı. Ee, oy çokluğuyla alındı. Aralarında Başkan Zühtü Aslan'ın da bulunduğu 7 üye çoğunluk görüşüne katılmadı. Ee, kısa bir hatırlatma yapalım. Toplam 15 üye var. Yani 8'e karşı 7 e, şeklinde bir oy çokluğunla, e, bir oy farklı alındı. Ee, son olarak e, belki bu ayın e, gündemine ilişkin başlığı tekrar hatırlatalım. Çünkü bütün Ekim ayı gündemindeki tartışmalara en fazla ifade edilen e, bu iki kelime oldu. Hukukun çivisi çıktı. Ee, daha eskilerin deyimiyle Bahri Belen'in önceki programda vurguladım Hukuk Şiraze'den çıktı. Ee, bu ayın, Ekim ayını Hukukun çivisinin çıktığı e, bir başlıkla kapatıyoruz ve ben e, bu sonuçta da e, zaten e, araya girecek parçayı da e, şimdiden söyleyeyim çünkü neden seçtiğimi de söyleyeyim. Bottila'nın e, Subtraining Homesick Blues şarkısını dinleyeceksiniz birazdan. Burada özellikle şu cümle sebebiyle Ekim ayının parçası olsun. Rüzgarın ne yönden estiğini anlamak için meteoroloğa ihtiyaç duyulmaz. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. 95.0 hukuk güvenliği programına e, devam ediyoruz. E, 28 Ekim 2020'de Bugün e, programımızda yeni bir format değişikliği mi denilir ona e, yaptık e, ve her ayın sonunda hukukun e, bir ay süresi içerisinde önemli hukuk olaylarını, yargı olaylarını e, hukuk e, politikten Ümit Altaş arkadaşımız bize özetleyecek. E, doğrusu Aynur Hanım ben de bu kadar böyle e, net ve sanki Ekim'in başından bugüne kadar her şey günü gününe yaşanmış gibi bir özeti beklemiyordum. E, bu e, ümitten böyle bir şey beklemediğim anlamında değil ama bu kadar güzel bir hazırlık olacağını düşünmemiştim. E, teşekkür ediyorum ama bir iki katkım olacak. Ne diyorsunuz Aynur Hanım? Ben de çok teşekkür ederim. Ben Ümit'ten bekliyordum çünkü Türkiye çok mümkün bir ülke. Ümit <gülüyor> daha işte çok değerli ve değerli bir arkadaşımız. Tabii ki daha söylemediği, elediği nice nice haberler, konular var. Ama zaman yetmez tabii. Zamanı artırmak için. Ben, ben bir de şey, şey... teşekkür ediyorum bu arada. E, araya şöyle girmek istiyorum. Bahri abi herhangi bir şekilde hiç araya girmedi. E, bir, bir yerde ufak şeydi. Onun için de tekrar teşekkür ediyorum. Daha önceki programlarda çünkü şey yapmıştım. Genelde program... <gülüyor> Size hiç hiç konuşma fırsatı vermemiştim değil mi? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Şimdi bu Türkiye'deki hukuk gündemiyle ilgili aklıma gelen bir şey var. Yani izleyicilerimiz de biliyor bu konuyu. Bu Salihli'deki köylülerin... Gözaltına alınması olayı hatta burada İstanbul Barosu'ndan Adalet Möbeti'nden e, arkadaşlar da Salihli'ye gittiler bu hafta içinde. Yani geçtiğimiz hafta içinde diyelim. E, biz Diyarbakır'da e, Tahir Elçin'in duruşmasındayken o, o arkadaşlarımız da Salihli'deydi. Bir de e, sanıyorum e, Kılıçdaroğlu aleyhine... E, açılan e, Cumhurbaşkanı tarafından açılan davalarla ilgili e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evet. ihlal kararı verdi. Bu e, önemli bir e, karar diye düşünüyorum. Belki Peki üstadım yani, orada bir şeyin altını çizerek şey yapayım. O ihlal kararında da ilginç bir ayrıntı vardı. E, i̇hlal kararında aykırı oy kullanan hakimisi Türkiye tarafından e, yani Türkiye'yi temsil eden ya Türkiye'yle hakim diyelim. <gülüyor> evet. Tabii evet. buna şaşırdık mı? Hayır. Bir de ben de şey <gülüyor> e e eklemek isterim. Pek çok konu var başka ama CHP kitapçılığı da biliyorsunuz. E yayın yasa ve e yayın yasa getirildi. Evet. Bu da belki bir başka programda konuşulması gereken e konulardan biri. Ayrıntılı bir gök elimizde henüz o bilgilere eriştiğimizde belki bunu da ayrıca değerlendirmekte de yarar olabilir. Evet Aynur Hanım bu arada hem geçtiğimiz e, ayın önemli hukuk e, olayları derken hem de bu programın bundan sonraki bölümünde konuşacağımızı umduğum e, Berberoğlu e, kararı e, var. E, e, sanıyorum Berberoğlu'nun avukatları e, Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvurdular. Ama buna ilişkin akademik dünyada farklı düşünceler var. Evet. İsterseniz siz onları özetlemeden ben bu Berberoğlu dosyası ile ilgili çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Aslında Berberoğlu dosyası MIT tırları dediğimiz daha evvel Erdem Gül, işte Can Dündar ve Erdem Gül aleyhine verilen tutuklama kararı açılan dava ile ee, oradaki haberin e, Enis Berberoğlu tarafından verildiği iddiasıyla ek bir dava açıldı ve bu dava e, diğer dosyayla birleştirildi. Şimdi aslında MIT tırlarıyla ilgili Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması sonrası Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki Anayasa Mahkemesi bu e, ifade özgürlüğüdür. Gazetecilik faaliyetidir, halkın bilgilendirme hakkıyla doğrudan ilgilidir, burada ihlal var dedi ve bunun üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyelerine karar verdi. Fakat o zaman Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki bu karara uymayın, bu karara uymak zorunda değilsiniz, böyle karar olmaz dedi. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını eleştirmek olabilir. Cumhurbaşkanı da eleştirebilir ama oradaki e, adil yargılama hakkını etkileyecek bir şekilde müdahale olmaması gerekir. Ama benim burada söylemek istediğim bir başka önemli konu var. Daha sonra Enis Berberoğlu ile ilgili dava açılıp Enis Berberoğlu tutuklandığında ve bu tutukluluk kararı kaldırılmadığında Türkiye'de politik olarak çok önemli bir süreç başladı. Ve o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a o önemli adalet yürüyüşünü başlattı. Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki adalet yollarda değil mahkemelerde aranır dedi. Ama bu o kadar büyük bir e, çelişkiyi içeriyordu ki bu sözcük. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı dosya içinde Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili verilmiş Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı ile ilgili bu karara uymak zorunda değilsiniz. Bu karara uymayın demişti. Sonunda da e, bu sefer Kılıçdaroğlu Adalet Dürüyüşü'ne başlatınca dedi ki adalet e, yollarda değil, e, mahkemelerde aranır dendi. Bu da siyasetle hukukun bazen ne kadar çeliştiğini ve birbiriyle nasıl ters düştüğünü hatta siyasetçilerin hukukla ilgili açıklamalarının birbiriyle nasıl e, çeliştiğini e, gösteren önemli dosyalardan biri. Bu bakımdan e, Berbereoğlu dosyası yerel mahkemedeki açılan dava süreci, anayasa mahkemesindeki süreç, ee, ve Türkiye siyaseti çünkü Berberoğlu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliydi ve Türkiye'deki siyasi süreç açısından gerçekten önemli bir dosya olarak e, hukuk tarihimize, siyasi tarihimize geçti. Ve şimdi Aynur Hanım'a vakit kaldıysa e, bu konuda e, son e, Berberoğlu'nun avukatlarının anayasa mahkemesine yeniden başvuru yapmalarıyla ilgili e, akademisyenlerin görüşlerini e, Aynur Hanım'dan dinleyelim. Ya tabii ondan önce e, hepimiz farkındayız. Üstü kapatılmak istendikçe bu olay gündemdeki varlığını yeniden yeniden üretiyor. E, şimdi siz Can Dündar ve Erdem Gül kararı ile olan bağlantısını açıklamış açıkladınız az önce ama e, Enis Berberoğlu kararı aslında Adana Başsavcısı, zamanın Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ve diğer savcıların yaptığı bireysel başvuruyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı da sürekli akılda tutuyor. O zaman Anayasa Mahkemesi bu kişilerin FETÖ örgütüyle bağlantı içinde olduklarına da dikkat çekerek MIT faaliyetleri ve devlet sırrı içinde olabilecek bilgilerin dikkate alınmaksızın soruşturma yürütülmesinden dolayı kendileri hakkındaki tutukluluğun hukuki olmadığına ilişkin bireysel başvuru istemini reddetmişti. Yargısal faaliyet olarak faaliyetlerinden dolayı değil, e, suç örgütü içindeki faaliyetlerinden dolayı bu e, soruşturmaya başlatmışlardır demişti. O zaman hak ihlali görmemişti. Can Dündar ve Erden Gül hakkında hak ihlali gördüğünde zamanın 14. Ağır Ceza Mahkemesi biliyorsunuz o mahkemede birden fazla heyet var. Heyetlerden biri Can Dündar davasına bakın. Heyet 2016 yılında hemen ihlali gidermek üzere tahliye kararını vermişti. Aynı 14. Ağır Ceza Mahkemesi e, Şahin Alpay hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava devam ediyordu. 11 Ocak 2018'de Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde 13. Ağır Ceza Mahkemesi görev gaspı yapıyor, bizim yerimize geçiyor. Yüksek mahkeme olabilir ama bizim üstümüz değil, delilleri ben değerlendiririm diyerek direndiğinde bu 14. Ağır Ceza Mahkemesi e, itiraz merci olarak hem 15 Ocak hem de 23 Ocak 2018 tarihinde verdiği kararlarda 13. Ağır Ceza Mahkemesi gibi davranmıştı. Yani Can Dündar'ın hemen tahliyesini sağlayan 2016'daki heyetin dışında bir başka heyetti. Öncesinde dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararı verme yetkisi yok. Bizler... Babamın yani bölge adliye mahkemesinin ve Yargıtay'ın ilk derece mahkemesi olarak denetimi e, pardon Yargıtay'ın denetimi altında olabiliriz. Ama Yargıtay'ın e, bize tahliye ettiği emir verme yetkisi yok talimat veremez. Yargıtay dilersek kendi tahliye eder. Dolayısıyla tahliye etmek benim yetkimde diyerek direnen 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne destek çıkmıştı. Şimdi bugün ise yeniden bir başka heyet var. Özel olarak atama yapıldığı iddiasını yaşıyor bütün Türkiye. Ve Kadri Enis Berbeloğlu hakkında verilen karar ilginç. Çünkü kararı verirken 49. maddedeki yani 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ile ilgili kanunun 49. maddesindeki yasaklardan birine dayandı. O da nedir? yerindelik denetimi yapamaz anayasa mahkemesi buna dayandı. Şimdi aslında Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşuyla ilgili kanunun ilk haline, ham haline baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin daha etkili olduğunu görüyoruz. Ama eee Adalet Komisyonu'ndaki yapılan tartışmalardan, değişikliklerden sonra Danıştay üyelerinin isteği üzerine yerindelik denetimi yapılamayacağı, Yargıtay'dan gelen üyelerin isteği üzerine de kanun yolunda ileri sürülebilecek e, orada tüketilmesi gereken e, itirazların Anayasa Mahkemesi önünde değerlendirilemeyeceği ile ilgili yasaklar, e, görev sınırlamaları getirildi. Bir kere e, bunu niye söyledim? Yerindelik denetimi zaten idare hukukçuları tarafından getirilen bir şey. Ve burada Anayasa Mahkemesi aslında bir yenidenlik denetimi de yapmadı. Ama 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu Enis Berberoğlu hakkındaki 17 Eylül verilen ihlal kararının 9 Ekim'de e, resmi gazetede yayınlanmasından sonra avukatlarının yaptığı başvuru üzerine anayasa mahkemesi yerindelik denetimi yapamaz dedi. Bu kararı itiraz edildi 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nin nezdinde. Ben kararı okumadım ama gazetelerde yansıdığı kadarıyla anladığım şu karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir karar vermiş 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve bunu yaparken de şunu söylemiş. Demiş ki Enis Berberoğlu hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yıl mahkumiyet kararı verdikten sonra siyasi ve askeri casusluktan bölge adliye mahkemesi 2. ceza dairesinde yeniden yargılama yapıldı. Ve yeniden yargılama yapılırken de burada casusluk değil devre sırrının ifşasına ilişkin bir 5 yıl 10 aylık karar verildi ve Yargıtay tarafından da bu karar onandı. Dolayısıyla mahkumiyet kararını veren 14 değil bölge adliye mahkemesidir. Bölge adliye mahkemesi gerekli düzeltmeyi yapmalıdır diyerek 14. Ardeza Mahkemesi kararını doğrulayan ve ayrıca kendisi bakımından bir karar verilmesine yer olmadığına ilişkin bir sonuca varan değerlendirme yapmış. Ama dediğim gibi ben aslında karar, bu karar okumadım. Bu karar <gülüyor> aslında 14'ün 14 kararını doğrulamıyor ama netice itibariyle yer evet, evet. olmadığı kararı veriyor. Yani 14'ü doğrulamıyor. Evet, ama 14 çünkü ben, sadece yeni. Evet. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim karar vermeme gerek yok diyor. Şimdi hepimiz biliyoruz ki karar verilmesine yer olmadığına dair diye bir karar türü yok. Yani itiraz mercileri, itiraz yolunda itirazın kabulüne... Ya da itirazın reddine karar verirler Ve itirazı kabul ettiklerinde de onarıcı sonuç neyse onu dile getirirler. Yani tutukluluğun kaldırılmasına ya da durma kararına ve ya da itirazın kabulüyle dostanın yeniden e, ilk derece mahkemesine göndermesine bir karar vermesi lazım. Burası ilginç. Şimdi daha ilginç olan siz de bunu onu sordunuz. Öğretideki görüşler ne? E, yeniden anayasa mahkemesine gitmeye gerek var mı? Şimdi 15. Ağır Ceza mahkemesi Karar vermeyince yani e, yeniden yargılama yapılmasına ilişkin sürecin başlatılmadığı noktaya tekrar e, geri döndürünce e, uyuşmazlıktaki e, durumu o zaman artık Enis Berberoğlu avukatları da yeniden Anayasa Mahkemesi'ne ihlalin sürdüğü ve ihlalin giderilmesi için bir e, karar vermişler. Şimdi bu noktada e, ben okumayanlar için... Ee, biliyorsunuz Tolga Şirin T24'te tekrar e, yazmaya başladı konuk yazarı olarak. E, 15 Ocak'ta yayımlanan Tolga Şirin yazısını okumalarını öneriyorum. Tolga 15, orada. 15 Ekim. 15 Ekim ben ne dedim yanlış mı Ocak. söyledim? 15 Ekim özür dilerim. 15 e, Ekim 2020'de yayınlanan karar rezi okumalarını öneriyorum. Orada Tolga Şirin hocamız diyor ki yeniden e, Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi son derece açık bir karar verdi. Şimdi ben de e, Tolga Bey gibi düşünüyorum. Çünkü baktığınızda e, kararların yazımı ile ilgili farklılık var. Bakın e, Şahin Alpay hakkında ve e, Mehmet Hasan Altan hakkında e, yine Turhan Günay hakkında hatırlayın Cumhuriyetçilerle kararlarda e, şunu söylemiş Anayasa Mahkemesi. E, i̇lla e, e, söylediği şey dosyanın yani e, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin ihlal tespiti içeren kararın bir örneğinin ilgili mahkemelere Şahin Alpay için 13'e e, Mehmet Altın için 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine demiş. Başka bir şey dememiş. E, demin sözünü ettiğim gibi 13. Ağır Ceza ve 26. Ağır Ceza direnince Şahin Alpay için yapılan neydi e, direnme netleşince itirazlar reddolunca olunca yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Anayasa Mahkemesi 15 Mart 2018'de daha farklı bir karar vermişti. Bakın şunu söylemişti kararın bir örneğinin başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden 13 Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine niye dava devam ediyordu? Dava devam ederken mahkemeye tutukluluk halini sona erdir diyerek bir ihlali nasıl gidereceğine ilişkin açıklamada bulunmuştu Anayasa Mahkemesi. Şimdi Kadri e, Berberoğlu karar biraz farklı. E, bunu öngördüğü için Anayasa Mahkemesi yani daha önce mahkemelerin direnmelerini de öngördüğü için kuruluş kanunundan kaynaklanacak şekilde çok açık düzenlemeler yapmış. Bakın 17 Eylül 2020 tarihli kararın herkes lütfen 133. paragrafını okusun. Burada Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 50. maddesinin 2. fıkrasında mahkemeye verilen bir ihlalin nasıl gidileceğine ilişkin yol gösterme işlevi var. İhlalin mahkemeden kaynaklandığı anlaşıldığında diyor Anayasa Mahkemesi ihlalin giderilmesi için yeniden yargılama yapılması için karar verilebilir ve kararın bir örneği mahkemesine gönderilebilir. Böyle bir karar verilmişse bakın burası çok önemli artık İlk Derece Mahkemesi'nin ceza mahkemesi yasasının 311. maddesindeki yeniden yargılamadan farklı olarak takdir hakkı yoktur. Bakın biz Yeni bir delil bulunduğunda, bir mahkumiyet 311'de kararında… 311'de takdir hakkı var değil mi? Evet, yeni, de yeni bir delil bulunduğunda mahkemenin dayandığı delilin sahte yanlış olduğunu anladığımızda biz yeniden yargılamaya başvurduğumuzda o zaman mahkemelerin takdir hakkı var. Yerin e, şeyi bulabilir, burada yeniden yargılanma koşullarının olmadığını e, değerlendirerek… Karar vermeyebilir yeniden yargılamayı ama Anayasa Mahkemesi burada bir farklı durum olduğunu söylüyor. Ben ihlal kararı verdikten sonra ve yeniden yargılama yolunu gösterdikten sonra artık ilk derece mahkemesinin buna direnme, bununla ilgili bir karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Yapacağı şey bakın 104. paragrafta da söylüyor ilgililerin herhangi bir talepte bulunmasını beklemeksizin kendiliğinden, Karar, anayasa mahkemesi kararı kendisine eriştiği andan itibaren herhangi bir kabule değerlik incelemesi yapmaksızın doğrudan yeniden yargılama kararı vermektir. Ve daha da önemlisi, bakın yüz5 paragrafta da diyor ki, mahkeme, ilk derece mahkemesi yeniden yargılama kararı verince önceki mahkumiyet kararı kendiliğinden, Ortadan kalkar. Bu çok önemli. Yani burada 14. Ağır Mahkemesi'ne yol göstermiş. Ben e, ihlalin e, yargılamadan, mahkeme kararından kaynaklandığını anladım. Bunun sadece tazminatla giderilemeyeceğini de anladım diyor 137 ila 139. paragraflarda. Yeniden yargılama yapılmasıyla ancak ihlalin giderilebileceği sonucuna vardım. Ve artık sen yeniden yargılama yapmalısın. Ve e, yeniden yargılama kararı verdiğinde de ilk derece mahkemesinin kararı e, ortadan kalkacaktır ve sen ne yapmalısın? Durma kararı vermelisin. Niye? Çünkü e, siz 14 Haziran'da e, tutukladığınızda hükmen e, Enis Berberoğlu'nu, tutuklandı ve tutukluğu devam etti ama 24 Haziran'da yeniden 2018 yılında milletvekili seçildiğinde artık anayasanın 83. maddesi uyarınca yeniden e, dokunulmazlık kazandı. Artık yeniden dokunulmazlık kazandığında kendisi hakkındaki davanın durması gerekir. Dolayısıyla 16. ceza dairesi de Avukatları istediğinde aslında durma kararı vermeliydi. Bu durma kararı verilmedi. Ne yapıldı? 20 Eylül 2018'de onama kararı verildi. Ama onama kararına bağlı olarak da tahliye kararı verildi. Oysa durma kararı verilmeliydi. İşte şimdi sen durma kararı vermelisin diyor. Bakın 140. paragraf çok açık. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken işi göstermiş. Yargıtay'ın onama kararına bağlı... Sonuçların geri alınması amacıyla yeniden yargılama kararı verdikten sonra başvurucu hakkındaki yeniden yargılama kararı vermekten ibaret ve durma kararı vermektir diyor çok açık. Dolayısıyla bu yapılmıyor yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama kararı vermek zorunda olduğu halde direniyor. Yerindelik denetimi yaptım diyor. Kardeşim 49. maddenin burada koşulları yok. Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı yerindelik denetimi değil. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş kanununun 50. maddesi ve iş tüzüğün 79. maddesi sana çok açıkçığı görevini gösteriyor. Sen yeniden yargılama kararı vermek ve ilk e, hükmün ortadan Kaldırılmasına yol açmak durumundasın ve durma kararı verilmeli. Sonrasında isterseniz siz devam edin. Niye durma kararı verilmedi? Çünkü geçen haftaki programda da niye durma kararı vermesi gerektiğini dinleyicilerimize paylaşmıştık. Evet, şimdi şöyle diyelim. Aslında e, Anayasanın 138. Maddesine göre e, yargıya hiçbir kurumun müdahale edip yol göstermesi telkinde bulunmaması gerekir. Ama e, o kadar çok alıştık ki bu müdahalelilere e, son olarak bu Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının. Yerel mahkemece uygulanmaması ve anayasa mahkemesinde biraz evvel söylediğiniz e, e, paragrafların gereğinin yerine getirilmemesi üzerine e, meclis başkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki anayasa mahkemesinin kararlarına herkes uymalı dedi. Bunu da belki de e, yargı dışındaki... E, ...kurumların e, veyahut da siyasi kişilerin e, önemli açıklamalarından biri olarak görüyorum. Sanıyorum vaktimiz de çok az kaldı. E, ama Şentrop e, o... öncesinde başka bir şey demişti, yani daha nazik davranmıştı 13 Ekim'de. Kesin hükmün kaldırılması durumunda e, biz meclis başkanlığı olarak bir değerlendirme yapabiliriz. E, Anayasa Mahkemesi kesin hükmü ortadan kaldırmadı diyerek 14. Ay Ceza Mahkemesi'nin görevine işaret etmişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi direndikten ve 15'te karar vermedikten sonra bunu söyledi artık meclis başkanı. Bunda dikkate almak lazım. Çünkü anayasa çok ortada herkesi bağlıyor. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı ve anayasa mahkemesi yol göstericilik yetkisini, görevini kullanarak yeniden yargılamada ne yapması gerektiğini gösteriyor. Çünkü mahkemelerin yapmadığını biliyor, yapmıyor. Mahkemeler anayasa mahkemesi kararlarına uymuyorlar. Evet. O zaman Aynur Hanım vaktimiz doldu sanıyorum. Biz hem Ümit arkadaşımıza, programımıza hoş geldiniz diyelim. Hem de teşekkür edelim. Hem de gelecek hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler Ümit'im, Sağ olun. Ben, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.